Allahümme şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim inerhamdülillah neahmeduhu ve nesta'ainuhu ve nestağfiruhu ve ne'urdu billahi min şerûlü enfusuna ve min seyyâti amâdina meyyehdihillâhu felâ mudillelâh ve meyyuddül felâ hadiyelâh naşadu en la ilâhe illallah vehtahu la şerîk alâh ve naşadu enne Muhammeden abdühü ve rasûlü bundan önce, Ramazan'dan önce iki ders yapmıştık mukaddimesini yapmıştık Milleti İbrahim nedir? Zaten bu noktada herkesin bilgisi vardı. Yani tevhid dininin aslının İbrahim'in milletine tabi olmak olduğunu Allah'ın Kur'an'ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi olduğu emrettiği tek peygamberin İbrahim aleyhisselam olduğu vs. birçok meseleden birçok mukaddimeden başlamıştık. Dedik ki bir dahaki derslerde de bu milleti İbrahim'in gereklilikleri ne? Tamam bir adama diyebiliriz. Bak Resuller'in dini İbrahim'in tevhid diniymiş. Adam bize doğal olarak der ki nedir bu? Bana bir anlat. Keyfiyeti nedir? Sıfatı nedir? Öyle değil mi? Her şeyin bir hakikati vardı. İşte biz de inşallah önümüzdeki derslerde bu İbrahim milletinin gerektirdiği şeylerden bahsetmiştik. Bahsedeceğiz inşallah. Bir ders önce de bahsetmiştik. Ne dedik başlangıç olarak? tekrar ediyorum olmayanlar hatırlasın inşallah bilgilensinler diye dedik ki İbrahim milletin ilk gereği şirkten ve şirkin ehlinden beri olmaktır. Bunun için de Mümtehine suresindeki keferna bada baynena baynena baynakumu'l Biz de tekfir ediyoruz. Beri sizden sizinle bizim aramızda düşmanlık ve buğz başlamıştır. İbrahim aleyhisselam bu sözü delildi bize. Öyle değil mi? Neydi bu? İbrahim'in olmazsa olmaz Allah Subhanahu ve tabi olmamızı emrettiği asıldı. İnşallah bunun gereklilikleriyle devam ediyoruz. Allah'ın izniyle ilki şirk işleyenleri müşrik demek, onlardan her türlü gerçekleştirmek gerçekleştirmektir. İkinci nokta ise gene gerektirdiklerinden Allah'ın şeriatından başkasına muhakeme olmamaktır. Bu önemli bir mesele. Zaten dinin aslı burası. Hükmün Allahu Teala'ya ait olması. Bu Kur'an başından sonra Allah bundan bahseder. En hukumu illallillah. İşte hüküm Allah'ındır. اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ Yaratmak da emretmek de onun hakkıdır. Ancak onundur. Başka ayette فَلَا يُشْرُكْ fi hukmihi اَحَدًا Hüküm koymada kimse kendini ortak kılmaz. İşte başka bir mesele de Allah'ın kanunlarına muhakeme tahakküm olmaktır. Bunun için de Allah Subhanahu ve teala اَحْكَمُ hakimin diyoruz ya Çin suresinin sonunda. Ne demek? Hakimden hakimi ne demek? Ya bunların hepsi Arapça kelimeler. İçinde açık hepsi Türkçe'ye geçmiş. Mesela mahkemelerdeki bütün yazışmaların yüzde doksanı Arapçadır. Çoğunu şeyler de bilmez. Davalı davacı taraflar anlamazlar. Kelimelerin aslı hep Arapçadır. Öyle değil mi? İşte o kelimelerin aslında yatan şey Arapçada hükümdür. Çünkü aslı budur. Hakim de hüküm. Hükümü beyan eden, asıl hakim, teşri yapan, şari, şeriatı koyan Allah'tır. Allah'ın indirdiğini hükmeden bir hakim sadece Allah'ın hükmünü beyan eder. Haşa kendi hüküm vermez. Gene hüküm kimindir? Allah subhanehu Bugünkü var olan dünya üzerindeki bütün mahkemeler nereye bağlılar? Lahey. Lahey. Hollanda'daki işte dünyanın bütün mahkemelerin bağlı olduğu Lahey mahkemesine bağlılar. 21 tane put var ve bu 21 put her dönem değişiyor. Bir Güney Kore, şu anki başkanı Kuzey Kore'den yani her dönem başkanı farklı ülkeden oluyor. Ülkelerin taahhutlarından işlerine gelenleri seçiyorlar. 5 sene, 2 sene, 3 sene dönem başkanlığı yapıyorlar. Tekrar ikinci dönemden sonra yeni yeni neler seçiyorlar? Başkanlar seçiyorlar ki ne yapsınlar? Hüküm versinler. Kosova devletiyle Sırbistan devleti birbirine girmiş. İhtilaflarını Lahaye götürüyorlar. Lahaye de diyor ki Kosova bir ülkedir. Sırbistan burada hatalıdır. Bitiyor. Herkes kabul ediyor. Kimse çıtını çıkaramıyor. Niye put onlar çünkü. İlahlar aşağı. Sahte ilahlar onlar. Halbuki Müslüman şeriatın gereği, imanın gereği bütün ihtilafı nereye götürür? Ee, Allah'a ve resulüne götürür. Hakimlerin <gülüyor> ahkemul hakimin olan Allahu Teala'ya götürür. Allah da Nisa suresi 60. <gülüyor> ayette diyor ki: "Elem tara ilallediine amenu." O sen sana e, indirilene, bir meunzile ile sana indirilene iman edenleri, iddia edenleri, zan edenleri görmedin mi? Yani bu ifla, ibare çok önemli. Niye? Bunu yapan adamlar iddia, iman iddiasındalar. Allah dedi ki: Yezumunu elmenu. İman ettiklerini zannediyorlar. Bir meunzile ile sana indirilen Kur'an'a, vamaunzilemin kablik ve ön, senden önce indirilen peygamberlere kitapları iman ettiklerini de iddia ediyorlar. Yuridune eyyet hakamu ile taqut taguta muhakeme olmak istiyorlar diyor Allah. Taguta muhakeme olmak istiyorlar. Vakat umiru eykfurubih. Halbuki onu onu küfür etmekle, onu küfre izafe etmekle, onu tekfir etmekle emrolundular. Gidip bir de ondan muhakeme talep ediyorlar. Ve yuridu şeytan eyyidullahum Şeytan da onları apaçık bir sapıklıkla saptırmaya çalışır diyor. Nisa suresi 60. ayette. İbrahim'in milletine tabi olmanın gereklerinden biri de Tahakkumu muhakemeyi sadece ve sadece Allah subhane ve teala yapmaktır başkasına değil bu ayeti tefekkür eden ve bu ayeti dinini şiarı yapan dininin aslı yapan herkes bilir ki Allah'ın indirdiğinde başkasıyla hükmeden herkes nedir? tağuttur ve onlara muhakeme olmak İslam'da küfürdür ve bunlara muhakeme olanları müslüman görmek de İbrahim'in milletine muhalif dedi. Yani. Bugünkü biz topluluklara bunlar müşriktir, bunlar kafirdir derken niye diyoruz? Bunlar Allah'ın hükmüne boyun eğmemişler ki. Mesela yaşanmış vakıalar çok. Adam tevhid'i öğreniyor, karısı müşrik, boşanıyor, ayrılıyor. Kadın bunu mahkemeye veriyor. Ya ihtilafını bir tane gidelim bir imam işte Hani o imamlar da bugün namaz kıldırma memurlar da kafir de hani adamın dininin gereği ben müslümanım diyor ya hani gel gidelim bakalım bir imam dini biliyor dini bilen <gülüyor> hoca efendiye gidelim de hoca efendi desin bakalım Allah bizi nasıl boşuyor kimse demiyor. Herkes nereye gidiyor boşanmak için tağutun koyduğu hükümlerle yönetilen mahkemelere gidiyorlar. Bugün var olan anayasa mahkemesi, yok İstanbul bilmem ne mahkemesi, yok Ankara bilmem ne mahkemesi, işte icra mahkemesi, hukuk mahkemesi, ceza mahkemesi vesaire 50 tane çeşitinde koymuşlar. Bunların kaynağı, hükümleri aldıkları yer neresi? Kendi havalarından yazdıkları kanunlar. Öyle değil mi? Ne yazmışlar? Allah demiş ki hırsızın elini kesin, onlar demişler ki hırsıza bir sene hapis verin. Allah demiş ki işte... E Zina yapanın cezası evliyse taşlanmasıdır Bunlar demişler ki karşılıklı rıza varsa zina olmaz Onu da AK Parti hükümeti çıkardı Gerçi yaşayan adama lanet etmekte de caiz değildir diyor alemlerde Allah hidayet versin hidayet vermeyecektir Rabbim kahretsin onları Bunlar ne yaptılar? Zinanın şeyini Peki. değiştirdiler keyfiyetini adamlar karşılıklı ile yapıyorsalar Evli değilseler bile gene suç olmuyor devlet katında Vesair vesair. Birçok hükümler kendi kafalarından, kendi nefislerinden, hevalarından koymuşlar. Allah'ın hükümlerini bir kenar bırakmışlar ve mahkemedeki hakimler boşanmalara, ihtilaflara, efendime söyleyeyim miras taksimatını yaparken Allah'ın kitabına değil kendi yazdıkları kitaplara bakıyorlar. İşte bu şirkin en katı, en bariz, en açık yeryüzünde Adem'den beri, Adem'den sonra ilk şirk türediğinden beri var olan şeklidir yani. İnsanın Allah'ın hükmünü bırakıp tahutların şeytanlaşmış, şeytanın insandan kullarının aslında teşri yapan şeytandır. Bakın buraya dikkat edin. Şeytan insandan bazı askerler edinir kendine. Zapt eder onları. Onlar insan şeklindeki şeytanlardır. Onlar kanun yaparlar. Şeytan teşri yapar. Niye? Şeytan Allah'a ortak kılıyor kendini kafir. Niye şeytan arşını denizin üzerine koyuyor? Çünkü arşın üzerinde ayet var. arşu عَرْشُ عَلَلْمَهُ Allah'ın arşı suyun üzerindedir diyor ayette. Şeytan da arşını taht, tahtını e, suyun üzerine koyuyor ki Allah'a benzemek için. Allah bir teşri yapmış, bir kanunlar bütünlüğü koymuş. Şeytan da kendi teşri yapıyor. Yani şeriat, haram, helaller bütünü koyuyor. Kimle yapıyor bunu? İnsandan kullarıyla. Çünkü şeytan gözle görünen bir somut varlık değil. Şeytan kendi kulları kullanarak bunu yapıyor. Peki lafı uzatmadan bunlar zaten bilinen malum şeyler. Bizim İbrahim'in milletiyle bu meselenin bağlantısı nedir? Allah'ın şeriatını bırakıp da Allah'ın şeriatının dışında başka şeriatlara, başka dinlere muhakeme olan, mahkemeye giden insanlar kesinlikle ve kesinlikle İbrahim dinini bozmuşlardır. Tevhid dinini. Bunlar müşriktir. Bunları Müslüman diyenler de müşrik olurlar. Çünkü bunlar dinin aslını bozmuşlardır. Dinin aslı budur. Allah da bundan bahsetmiştir. Wakat omiro ayyakfurubi, onu inkar etmekle emir olundular. Şimdi burada yürüdüğün lafzı geçti, tahtta muhakeme istiyorlar. Bugün adam diyebilir ki bugün şeriatın mahkemesi yok, o yüzden ben müşrikte olan ihtilafımda mahkeme giderim diyemez kimse. Niye? İrade kalbin amelidir. İrade kalbin amelidir. Hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Ancak adama oturup konuşursan, adam benim irade ettiğim budur derse ancak anlarsın neyi irade ettiğini. Yani tağuta muhakeme olan adam neye irade etmiştir deriz biz. Tağuta muhakeme istemiştir ki muhakeme olur. Çünkü bu amel şeye delalet eder. Tağutun hükmünü istediğine delalet eder. Yoksa yürüdüğüne kaydı, ya aman işte İslam devleti varken bu küfür olur. İslam devleti yokken bu İslam olur diye bir mana çıkarılmaz buradan istifet var, nejdet şey var. Ljneti daimi var suutta. Devamlı fetva kurulu Dört tane alimin toplanıp fetva verdiği bir yer. Bu ayetin tefsiri soruluyor ve yuriduna kaydı soruluyor. Burada diyor bazı fiiller vardır ki bazı şeylere delalet eder diyor. Mesela adamın Allah'a küfür etmesi kalbinde de mesela Allah'a Allah'a karşı dine karşı küfür olduğun delaletidir ki adam ediyor yani. Delalettir diyorlar. Aynı bunun gibi diyorlar buradaki yürüdüğüne kaydı da diyorlar Tağuta muhakeme olan her insanın aslında tağutun hükmünü istediğinin delaleti olduğunu Allah'ın beyanıdır diyorlar Adam tağuta muhakeme olmasa sadece bunu irade etse dahi kafir olur Ama münafıktır kalbindedir küfrü Ne zaman ki tağuta muhakeme olur amel ortaya konur ibadettir muhakeme İbadeti Allah'tan başkasına sarf ederse deriz ki bu adam ne yaptı? Bu adam küfrünü izhar etti, açığa çıkardı. Abdullah ibn Ubeiy bin Sülî'nin kalbinde büyük nifak vardı ama amelle ortaya koymuyordu bunu. İnsanların Müslümanların yanında koymuyordu, kendi gibi münafıkların yanında anlatıyordu. Müslümanların yanına gelince ne yapıyordu? Ben de Müslümanım, ben bunları kabul etmiyorum diyor. E şimdi bunlara takutan niye mahkeme olsunuz? Ya biz de aslında takutun hükmünü kabul etmiyoruz, Allah'ın hükmünü kabul ediyoruz da bugün şeriat mahkemesi yok diye gidiyoruz diyorlar. İbn Ubeiy bin Sülî'nin yaptığından bir fark yok. Allah bir şey küfür dediyse İslam devletinde de küfürdür, küfür devletinde de küfürdür. Puta secde etmek İslam devleti varken küfür olup da Darul Harp'te İslam olmaz. Puta secde dünyanın her yerinde her devlette küfürdür. Hiçbir zaman değişmez. Allah da muhakeme olmayı ibadet diye isimlendirmiş ki Şeyh Abdurrahman kitab-ı şerinde şerrinde ile اِلَا تَاغُوتُ bihi diyor. Tağuta muhakeme olmak ona imandır diyor. İbnül Kayyim kulle kavmin tağutu her kemune eyleyhi gayrallahi ve rasulihi. Her kavmin tağutu Allah ve Resulünden başka muhakeme olunandır diyor. Bak ne kadar açık tağut tanımı var. Yani bu tanımlardan ne anlıyoruz? Bu ibadetin bir şekli. İbadetin bir şeklinde Allah'a değil insanlara sarf edenler ne olurlar? Müşrik olurlar ve bunlardan berat de İbrahim milletinin dininin asıdır. En güzel açıklamayı Seyyid Kutup yapıyor bu meselede. Diyor ki bugün putlara tapanlar ve şirket şirk üzere Allah'a ibadet eden bu fütperest müşrik insanların hükmettiği gibi e, onların gidip tağuta muhakeme olmaları gibi bugün yıkılması gereken bertaraf edilmesi gereken başka bir küfür yoktur diyor. Bunların yaptığı en büyük küfürdür diyor. Ve insanların ek serisi bu battan ne yaptılar diyor. Dinden çıktılar. Allah, ve delil olarak şu ayeti getiriyor Enam suresindeki Voin ateatumuhum inna kumle müşrikun. Eğer onlara itaat ederseniz siz de onlar gibi müşrik olursunuz. Yani Allah'ın haramını helal, helalini haram yapmalarında onlara itaat ederseniz siz de müşrikler olursunuz. Şimdi burada biri diyebilir, ben Allah'ın haramını helal, helalini haram yaptıkları meselelerde de tağuta muhakeme olmuyorum. Malım gitmiş, bilmem şuym gitmiş, buyum gitmiş di tağuta gidip muhakeme oluyorum. Biz bu adama deriz ki. Adam senin malını sana döndürdüğünde sanki Allah'ın hükmüyle mi hükmedecek diyecek ki bu bunun malını çalmış altı ay hapis diyecek yine Allah'ın indirdirdiği hükmetmedi bu adam. Yani tağutun mahkemesinin vereceği hüküm hiçbir zaman şeriatın mahkemesinin vereceği hükümle birebir aynı olmaz. Sonuçta adam bana malımı geri döndürüp bırakmıyor hüküm veriyor bu adamın hükmü diyor altı ay hapis yatmasında biliyor. Anlatabildim mi buna benzer hükümler hiçbir zaman tağut mahkemesinin verdiği hüküm şeriat mahkemesinin verdiği hükümle bir muvafık olmaz. O yüzden bu bir safsatadır. Aslı astarı yoktur bunun. Allah subhanehu ve teala ayette diyor ki. Bakın bu ayet çok önemli. Allah mesela Kur'an'da birçok yerde şeye yemin eder. Vettini vel zeytun. İncile zeytine yemin olsun. Allah eşyayı yemin eder biz edemeyiz. Biz Kabe'nin üzerine yemin olsun diyemeyiz. Biz ancak... Kabe'nin Rabbine yemin olsun. Allah adına yemin edebilir. Allah da Kur'an'da başından sonuna kadar birçok eşyanın üzerine yemin ediyor. Ama Allah'ın kendi nefsine, zatına ettiği yemin çok istisnadır. Ve o ayetlerden bir tanesi de şudur. Fela ve rabbuke la yu'minû. Allah'a yemin olsun. Rabbine yemin olsun. Yerleri gökleri yaratan Rabbine yemin olsun ki onlar iman etmiş olamazlar. Mümin olamazlar. Niye ya Rabbi? Hatta ta ki yuhakkimuke fima şicera beynehum aralarında çıkan bütün ihtilaflarda sen hükmedene kadar aralarında çıkan bütün ihtilaflar ne dünya din fark etmez hepsini içine kapsar bütün ihtilaflarda Allah'a gidene kadar <gülüyor> resulüne muhakeme bak olan... ke. çok açık ifade sana gelip mahkeme olana kadar muhakeme olana kadar iman etmiş olmaz hatta yuhakkimuke fima şicera beynehum ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا Sonra da senin verdiğin hükümden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı duymayacaklar. Mesela ben şeriatın mahkemesine gittim. Şeriat mahkemesine. Söyleyeceğim inşallah. Ben şeriat mahkemesine gittim. Şeriat mahkemesi dedi ki, senin elin kesilmesi lazım Allah korusun. Ben kalkıp burada nefsimde bir sıkıntı duymayacağım. Çünkü bu Allah'ın hükümüdür diyeceğim. Allah ne diyor? Allah ve Resulü bir meselede hüküm verdikten sonra mümin erkek ve mümin kadının seçme hakkı yoktur. Allah bir şey beyaz dedikten sonra hiçbir mümini siyah deme hakkı yoktur. Allah bu budur dedikten sonra kimsenin seçme hakkı yoktur. Biz Allah'ın kölesiyiz. Allah'a kendimizi teslim ettik. Ya niye dört evlilik var diyen bir adam kafirdir yani. Ya niye işte kadına mirastan bir pay var diyen adam kafirdir. Ya niye işte erkeğe iki pay var bir kadın erkek eşitliği vardır diyen kafirdir bunların hepsi şeytanın safsa satıldığı. Allah subhanahu aleyhi ve mirasta kadın erkeği eşit kılmamış He, Allah katında kul olarak eşit mi evet <gülüyor> Allah katında üstünlük takvadadır ama <gülüyor> siz kalkıp da güneşle ayın aynı olduğunu söylerseniz ahmaksınızdır Allah muhafaza. niye güneşin ihtivası farklıdır ayın ihtivası farklıdır öyle değil mi Güneş ne yapar? Karanlığı defeder. Gece ay var. Karanlığı defedebiliyor mu tamamını? Yok. İkisi aynı değiller yani. Bir denklik yok yani. İki denk şeyi arasında eşitlik olur. Kadın ve erkek ne fiziki olarak eşitler <gülüyor> ne duygusal olarak eşitler. Öyle değil mi? Allah farklı fıtratlarda yaratmış. Bu yüzden kadın erkek eşittir diyen bir adam Allah'ın hükmüne boyun eğmemiştir aslen. Bu söz oraya götürür kişi. Bunlar da kafir olurlar. Sonuç itibariyle ayeti geri dönecek olursak bitti mi ya Rabbi tamam hakem olarak Allah ve Resulünü kabul ettik şeriat mahkemesine gittik verilen karara da kendimizde içimizde bir şey hissetmedik bitmedi ve yusellimu teslime tam bir teslimiyetle de teslim olmadıkça o çıkan karara gene iman etmiş olmazlar. Allah üç tane şart getirdi sorarım size bu insanlar bırakın diğer iki şartı yerine getirmek daha birincisi şeriatın mahkemesine gitmek şartını yerine getirmemişler ve bu şartları yerine getirmeyen adam günahkar olmaz kafir olur Allah imanı şartı kılmıştır çünkü bir önceki ayette der ki fe in tenazetun fi şeyin bir şeyde ihtilafa düştüğünüz zaman fe ila ilallahi ve rasulihi Allah'a ve rasulüne çevirin ne, ne, niye böyle yapın in kuntum tu'minune billahi ve liyumil ahir <gülüyor> Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız böyle yapın. Yani mefhumul muhalife vardır. usul kaidesi öyle mi? Ayetten anlaşılan şeyin muhalifi zıttıdır. Eğer iman etmenin şart şeyi Allah'a ve ahiret gününe iman etmenin delaleti şeriata muhakem olmaksa şeriata muhakeme olmamak da imansızlığın alametidir. Mefhumul de. Ve aynı şekilde ayette geçen fi şey yani herhangi bir şeyde ihtilafınız Şeyh İbrahim'e soruyorlar. Binbaz'ın hocası Şeyh İbnül i Tefsir ederken hepsi de diyorlar ki Fişey, dünyevi ve uhrevi bütün ihtilafları kapsamaktadır. Müslüman dünyevi ve uhrevi bütün ihtilafları nereye götürmek zorundadır? Allah'ın şeriatına götürmek zorundadır. Bu ayette Nisa suresi 65. ayettir. Evet. وَإِنَّ كُلُّ مَنْ تَحَاكَمْ اَيْلَى الطَّاغُوتِ وَقَوَانِينِهِ Her kim tağuta ve kanunlarına muhakim olursa fahu ve kafirin. Kafirun, o kafirdir. Bunu tekfir etmek de bizim üzerimize vaciptir, farzdır. Bu da bizim imanımızın gerekliliğidir. Allah subhanehu teala İbrahim'in milletinin bu olduğunu söylüyor. men يَرْغَبَ عَمْ milleti İbrahim اِلَّا مَنْ سَفْيَ نَفْسَهِ Ancak ahmak İbrahim'in dininden yüz çevirir. Çünkü bu insanlar ne Allah'ın şeriatını bırakıp da kendilerine başka ilahlar edindikleri için kendileri bunu ikrar etmeselerdi. Biz Allah'ın hükmünü seviyoruz deselerdi. Ne derseler desinler. Hiçbir önemi yok. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diye Türkler güzel bir söz söylemişler. İslam'a muvafık bir söz. Yani insan la ilahe illallah der, gider puta secde ederse onun ameline bakılır sözüne değil. Öyle mi? O yüzden aynası iştir kişinin lafa bakılmaz sözü doğru bir sözdür. İslam'a çelişen bir söz değildir. O yüzden Müslüman Sözü ve ameli bir olan kişidir Adam la ilahe illallah diyecek Allah'tan başka ilah yoktur diyecek Gidecek başka bir beşere ilahlık vasfını verecek Bu adam yalancının ta kendisidir Peki bu anladık Tehakum meselesi gene milleti İbrahim'in Gereklerinden olan bir mesele Başka düşmanlık meselesidir Müşriklere kafirlere düşmanlık meselesidir Müşrikler bizim düşmanımızdır Kardeşlerimiz değildir Tabii kafirlerde de kendi aralarında düşmanlıkları vardır. Bugün PKK da kafir, T.C. de kafir, kafir kafiri düşmanlık yapıyor, onlar aralarında birbirleri çelişiyorlar. bizi bağlamaz yani. İkisi de kafir tayfe sonuçta. İkisinin davası da batıl. biz ikisinden de beriiz. Bizim davamız şeriat. Şimdi Çavakoyra denen bir adam, bilmem Güney Amerika'nın dağlarında adam zenginliği bırakmış, komünizm mantalısi felsefesi için dağlara çıkmış, fakirlerle zenginliğin eşitliği demiş, adam canını vermiş. Ölmüş yani. Şimdi hak mıdır diyeceğiz bu adam. Ne batıl üzere bunu yapmış. Ama Çevak aslında insani erdemleri olan bir insan. Bazı noktalarda insani erdemleri olan bir insan ama Rahman'ın hakkını görmezden geldiği için kafir yani. Çünkü kanun koymak Rahman'ın hakkıdır. O tutmuş yönetimi kime vermiş? Halkın kendisine vermiş. Demiş ki herkes eşittir. Allah böyle bir şeyden bahsetmiyor. Herkes doktor olsa çöpleri kim süpürecek? Öyle değil mi? Allah'ın kanunu gereği bu böyledir. Dedik ki düşmanlık yani müşriklere düşmanlık da İbrahim'in milletinin gereklerinden bir tanesi. Delili nedir? Az önce okuduğumuz ayet na beynene vabeynekumul adab. Sizinle bizim aramızda düşmanlık başladı dedi İbrahim aleyhisselam. Gene kim dedi? İbrahim aleyhisselam başka bir ayette ayet numarasını veriyorum. Şuara suresi 77. ayet. Diyor ki fainnahu adumunli illa rabbal alemin. O sizin Allah'tan başka ibadet ettikleriniz hepsi benim düşmanım ancak Allah hariç. Bu da onu şunu gösteriyor ki o kavim Allah'a ibadet ediyordu. İbrahim aleyhisselam müşrik dediği kavim Allah'a ibadet ediyorlar. O sizin ibadet ettikleriniz benim düşmanım ancak Allah hariç diyor İbrahim aleyhisselam. Bakın düşmanlığı ne yapıyor? Açığa vuruyor, dışarı vuruyor. En güzel söz İbnül-Kâmin söylediği söz bu meselede en güzel sözlerden bir tanesi İbnül-Kâmin rahimullah diyor ki: "Felâtasıḥl muwalatu illa bil muâla." Diyor ki. Allah'a dostluk ancak onun düşmanına düşmanlıkla sıhhat bulur. Bakın bu söz çok önemli bir söz. Allah'a dostluk ancak onun düşmanına düşmanlıkla sıhhat bulur. Anlaşıldı inşallah. Ken akalete ala İmamul Haniflerin imamı olan İbrahim hakkında Allah haber verirken dediği gibi Eferaytum ma kuntum tabudun o İbadet ettiklerinizin ne olduğunu gördünüz mü? Entum ve abâukumul akdamun sizin ve bab eski babalarınızın ibadet ettiği ve innahum adun illa rabbil alemin onlar alemin Rabbinden başka hariç hepsi benim düşmanımdır. Felem yasihul khalilillahi hadi'l muwalati bu Allah'ın dostu olan İbrahim Aleyhisselam'ın dostu sahih olmaz ancak neyle sahih olur? İlla bi tahkiki hadi'l muadat bu müşriklere ve tagutlara ancak düşmanlıkla sayı olur. Fe innehu la illa Çünkü dostluk ancak Allah için yapılır. Ve la illa bil baraa. Düşmanlık da şey pardon dostluk da ancak Allah'ın düşmanına düşmanlıkla Sahi olur. Minkulli mabûdîn sivâhu Allah'ın dışında ibadet edilen her şey düşmanlıkla sayılır. Ne kadar güzel açıklamış İbnül-Kaym. Ve İbnül-Kaym ben size bir şiirini okumuştum. Hatırlayın inşallah. Ey şeytanın kardeşi nasıl oluyor da sevdiğinin düşmanlığı severek dostluk iddiasında bulunuyor. Ne kadar kısa öz ve açıklayıcı bir beyit. Şeytanın kardeşi diyor öyle insanlara Yani ben Rahman'ın kuluyum diyeceğim Rahman'a dostluğum var diyeceğim Rahman'ın küfür dediği fiilleri işleyen herkese Müslüman diyeceğim Onlar Allah'ın dostudur diyeceğim Allah'ın düşmanlarını dost edineceğim Onlara dostluk sergileyeceğim Çünkü bir adam Müslüman demek, Ona selam vermem demek Onun benden emin olması demek Onun işte kardeşim olması demek Ona iyilik yapmam demek Onun kızını nikahlamam Kızımı ona nikahlamam Birçok şey terettip ediyor bunun üzerine sen dostluğun aslını bir kafire veriyorsun Ve Allah subhanahu ve teala'yı kızdırıyorsun yani. Bunu yapan insan ne yapmış değildir Tevhidini gerçekleştirmiş değildir Tevhidini bozmuştur İstediği kadar ben şirkten beriyim desin Müslüman olamaz Gene inşallah bugünkü son konumuz olacak Evet son konumuz olacak inşallah İçtine uzaklaşmak Uzaklaşmak şirkten ve şirkin ehlinden uzaklaşmak meselesi Biz hep dedik ya Düşmanlığın gerekliliğinden bir tanesi de neydi? Onlardan uzaklaşmaktır. Ben bugün niye gidip müşrik akrabalarımla oturmuyorum da gelip sizinle oturuyorum? Çünkü Allah bana bunu emretti. İçtinab onlardan dedi. Uzaklaş çünkü ben fasıkla oturursam fıskı işlerim. Kafirle oturursam küfrü işlerim. Müslümanla oturursam imanın gereği olan şeyleri işlerim. Yani erracülü ala dini halilihi hadisi tahakkuk kadar Kişi dininin dost. Dostunun dini üzeredir diyor Nebi Salasaray. Çok açık bir şekilde ortada. Kimin dostu kimse dini de odur. Diyorlar ya bana dostunu söyle kim olduğunu söyleyin. Bu da ata sözü. Yani aslında atalar İslam'ın bildikleri için bu sözleri söylemişler. Eskiden bir şeyde kötü iyi kötü az çok bir İslam varmış yani. Hepsinin temeli aslında İslam. Anonimdir söyleyenler ama aslında İslam'dan alıntı yapılarak söylemiştir bu sözler. İşte bunun gereği olarak Müslümanın da şirkin ehlinden uzaklaşması da gene Allah'ın ona farz kıldığı delili Nahl 36 okuyoruz evvelakat beş nefi kulümet Rasule, eni Abdullaha veçteni bud tağut, tağuttan uzaklaşsınlar diye bir peygamber gönderdik diyor. Gene bu izgal İbrahim o Rabbi gel hadel belde amina. İbrahim dedi ki Rabbim bu beldeyi benim için emin kıl. Ve cünüb ni Vacnibni ve beni ya nabudal aslan beni ve çocuklarımı putlara ibadetten koru. Eğer İbrahim Aleyhisselam böyle dua ediyorsa siz ben kimiz yani? İbrahim Aleyhisselam tevhidin babası, tevhidin atası, peygamberlerin haniflerin imamı diyorsa Allah'ım beni ve çocuklarımı şirkten koru bir Müslüman babanın gece gündüz bu dua yapması onun üzerine farzdır yani. Vacnibni ve beni ya nabudal aslan diye sabah akşam dökmedi. <gülüyor> O emin değilse şirkten hiçbirimiz emin değiliz yani Allah biz Müslüman öldürsün. Ve Yakûlü Teâlâ bu taqûtu, ki taqûttan uzaklaşırlar. Bak yine içtene uzaklaşmak, uzaklaşırlar. En ya ha ona ibadetten ve bu? yani arkasını dönüp ona gitmek, bir şeyi bırakıp ona yönelmek ve ne bu Allah'a koşarlar, Allah'a kaçarlar. Onda onlardan kaçıp Allah'a giderler. Ali radıyallahu anh diyor ki: "Kunu ebnaul ahireh. Ahiretin çocukları olun. Ve la takunu Dünyanın çocukları olmayın. Siz dünyadan kaçtıkça dünya sizi kovalayacak." diyor Ali radıyallahu anh. "Siz dünyadan kaçtıkça dünya sizi kovalayacak." diyor. O yüzden kişi Allah'a kaçtığı müddetçe, kaçmasını sürdürdüğü müddetçe tağut da onu kovalayacak. Şeytan yani tağut. Şeytan onu kovalayacak ki imanını çalmak için. Allah o yüzden onlardan beri olmayı bize ne yaptı farkıldı ki olur da Allah muhafaza biz ne yaparız onlara meylederiz kalbimiz meyleder amellerimiz meyleder. Vaciteni bu kavle Allah diyor ki pislik olan putlardan uzaklaşın ve yalan sözden uzaklaşın. Hunafa lilillah hanifler olarak Allah'a teslim olun. Gayri müşrikin müşrik olmayın. Eey halldiğine emu Ey iman edenler innemel hammeyi Şüphesiz içki Şüphesiz kumar Val Ansa azla min ameli şeytan Falokları İşte bu bugün burçlar var ya gazetelerde bunlar işte kumar bu dikili taşlar hepsi nedir şeytanın pis amellerindendir feteni <fessiz> buhu <kumar> onlardan uzaklaşın yani sonuç olarak gerek haram gerek şey küfür. Ne olursa olsun Müslüman ne yapmak zorunda? Hem ehlinden hem o amelin kendinden uzaklaşmak zorunda ki İslam'ı sıhhat bulsun. Tabi küfürde sıhhat bulsun. Haramla da kema uzaklaşmakla da kemaliyet bulsun. İşte Müslüman'a Allah'ın emrettiği İbrahim milletinin gereklerinden bir, iki, saydığımız iki mesele de budur. Allah'ın şeriatına muhakem olmak ve şirkin ehlinden uzaklaşmak. Onları müşrik kabul ederek, itikat ederek onlardan beri olmak. Dostluğu onlara sergilememektir. Haftaya inşallah onlardan hicret etmek, etizale edip uzaklaşmak ve onlardan yüz çevirmek bunlar da farklı kısımlar. Hepsinin ayrı ayrı hakkından Allahu Teala nasıllarda beyanda bulunmuş Rabbimiz ve Resulü sallallahu aleyhi ve hadisleri var. İnşallah onları işlemeye çalışacağız. Sözlemizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsinden ve şeytanındandır. Huva kale rabbil alamin. bihamdik, la illa